açık gaste. Bugün ben özetlere geçmeden önce önemli bir şeyden de bahsedelim. Anadolu'yu vermeyeceğiz sloganıyla düzenlenen yürüyüş bugün yarın Ankara'da evet saat 11 sularında Kurtuluş Parkı'nda bir karşılama yapılacak. İlk kervanlar varıyor Ankara'ya. Kırk gün kırk gece sloganıyla yürüyorlar çeşitli Anadolu'nun dört bir tarafından geliyorlar ve bazı kazalar ne olduğu belirsiz şeyler de geçiriyorlar. Ee, ama bu Türkiye'nin gördüğü en önemli sivil direnişlerden biri olmaya doğru da gidiyor. Ee, size bir e, kolaj seslerden bir kolaj bugüne kadar açık radyoda. Hem açık e, dergi başta olmak üzere açık gazete ve e, açık yeşil gibi programlarda hatta buğday programı birçok programımızda da takip ettik. Onlardan yapılmış bir kolajı da dinleteceğiz ama e, hatırlatma babında seslere birazcık kulak verelim şimdi. Hem dünyada hem Türkiye'de. Hı hı. Türkiye'de de devam ediyor bu mücadele. Yani suyun bir sahibi olacağı, olabileceği fikriyatı oluşturulmaya çalışılıyor. Yani bizim aslında reddetmemiz gereken bu en başta. Çünkü suyun bir sahibi olamaz bana göre. Suyun ne sahibi insan olabilir, ne şirketler olabilir, ne devletler olabilir. Su doğal bir varlıktır. Ve doğanın devamı için zorunludur o suyun o şekilde akması. Doğada aktığı şekilde devam etmesi. Tabii yaşamımızı devam ettirmek için bu suya ihtiyacımız var. Ama bu suya hükmeden olma hakkımız yok. Vadilerimiz ve dağlarımız, ormanlarımız üzerinde uygulanan politikaların, kar amaçlı yapılan bu projelerin durdurulması. Evet, Büyük Anadolu Yürüyüşü Söyleşilerinden küçük bir iki sese yer verdik. Daha sonra... Bunun 12 dakikalık bir kolaj olarak size birinci saatin sonunda vereceğiz ve onla çıkacağız. Çok söylendiği gibi Sanayi Şen'in de söylediği gibi hem uluslararası alanda bu iklim ve doğayı koruma hareketleri bütün dünyada büyük ölçüde uluslararası alanda gelişiyor hem de Türkiye'de de işte bu büyük Anadolu yürüyüşüyle 14 basit ve radikal talepleri var ve onlar yerine getirilene kadar da oradan bir şekilde gitmeyeceğiz diyorlar. Ankara'da kermeni bozmayacağız, kaldırmayacağız diyorlar. Ona daha sonra döneriz. Evet, bugün özet yapmayalım. Ve bu şekilde devam edelim haberlere. En evet önemli. öncelikle bu Büyük Anadolu yürüyüşünden bahsetmişken belki o, siz de demin bahsettiğinizde gerçi programın girişinde başlarına gelenlerle ilgili. Ee, Ankara Gölbaşı'nda e, yürürken Muğla'dan katılan ekip e, pompalı tüfekle havaya ateş açıldığı e, haberi var Milliyet gazetesinde. Kimse yaralanmamış. Olaydan 5 dakika sonra ise... Emniyet çevrinden yürüyen Berkay Kuyzu'ya bu ıı, gruptan plakası alınamayan bir kamyon emniyet içerisinde çarpıp kaçıyor. Evet neyse ki Kuyzu'da hayati tehlike yok. Hacettepe Hastanesi'nde tedavi altına Ama alınmış. ağır yaralanmış yani birçok kırığı var vücudunda ama evet. hayat tehlikesi yokmuş. Evet, kervanın her il ve ilçe sınırına geldiğinde emniyet güçlerinin tedbir aldığını, yanlarında eskortluk ettiğini belirtmiş annesi Nesibe Kuyuz, aynı haberden. Nedense Gölbaşı bölgesinde böyle bir önlem alınmamış, diyor. Ne ilginç bir ülke burası ya. Oğlumla sürekli telefonla konuşuyorduk. Emniyet görevlilerinin kendilerini ilçe girişlerinde karşılayıp, onların iyiliği için görev yaptıklarını ve bazı kurallara uymaları gerektiğini, emniyet çeridinden dışarı çıkmamaları gerektiğini anlattıklarını söylüyorlardı. Bizim de bu açıdan gönlümüz rahattı demiş annesi. Ama oğlumuzun kaza haberini alınca beynimizden vurulmuşa döndük. Apar topar babasıyla birlikte Ankara'ya geldik. Gençlik bayramında oğlumu hastanede görmek bizi perişan etti demiş. Evet. Tek tesellimiz hayati tehlikesinin olmaması diye konuşuyor. Şeyle ilgili de daha... E, bu üst üste gelmiş aslında. Evet 5 dakika yıl. arayla. Ankara'ya 50 kilometre kala önce pompalı tüfekle havaya ateş açıldı. Karanlık da olduğu için tabi panik oluyor haliyle. Evet. Kimin nereden ne attığını bilemedikleri için herkes canını artanmak Havaya ateş açılmadığında insan anlamayabilir tabii dolayısıyla. panikte olabilir. Silah sesi durduktan sonra da kimsenin yaralanmadığını anlayınca <gülüyor> yürüyüşe devam ettik diyor. Orada bir av alanı mı orası gölbaşı acaba? Veya gece nasıl avlanılıyor gerçi o da ilginç. 21-15 evet. civarında olan bir olay. Karanlık sanıyorum değil mi o saatler? Evet eskort çok. da yok. Yani hükümetin burada herhalde bir hesap vereceği enerji bakanı bir açıklama yapar herhalde. Enerji bakanı? Pardon, yanlış söyledim. Çevre bakanı. <gülüyor> Yine olmadı, neyse. <gülüyor> o zaman peki İçişleri Bakanlığı, kim, şimdi adını hatırlamıyorum ama öyle. Anadolu yürüyüşü devam ediyor. Bu tuhaflıklara rağmen tuhaf zamanlardan geçtiğimizi de ama haklısınız aslında enerji bakanı yapabilir açıklama şey diyebilir renk katıyor bunlarda bu gibi gösteriler. Aynen öyle. Demişliği var. Benim dakma öyle şeyler geldi. Açık kaste. Büyük Anadolu yürüyüşü Anadolu'yu vermeyeceğiz. ...şiariyle... vadilerden köylerden ve şehirlerden yola çıktı. Doğa, kültür, kent alanına karşı tabandan yükselen bir kitle hareketi olarak gidiyorlar ve bütün kollar başkente iniyor. Yarın orada birleşiyor, belki devamı da gelecek. Meclisin önünde çadır kuruyorlar, doğayı bir meta olarak gören kalkınma modeli terk edilmeli. Tabiat anamızın, doğa anamızın yaşama hakkı anayasal güvence altına alınmalıdır diye başlayan bir dizi basit ve yalın talepleri var. Ve bunlar yerine getirilinceye kadar kampı dağıtmayı, yani o çadırları kaldırmayı hiç düşünmüyorlar. Bizi de takip edeceğiz. Ümit Şahin arkadaşımız da şey yapacak ve e, takip edecek. Onu da size yansıtmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşımız Özge'nin de hazırlamış olduğu bir koleji veriyoruz. Gözde'nin, yani Gözde'nin. Hocam. Ben ne dedim? Özge dediniz. Evet, biraz daha tatilde ihtiyacım var herhalde. Onu şimdi size dinletiyoruz. Hem dünyada hem Türkiye'de, hı hı. Türkiye'de de devam ediyor bu mücadele. Hani suyun e, bir sahibi olacağı olabileceği fikriyatı oluşturulmaya çalışılıyor. Hı hı. Yani bizim aslında reddetmemiz gereken bu en başta. Çünkü suyun bir sahibi olamaz bana göre.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 kar amacı yapılan bu projelerin durdurulması çok daha e, yani kâr amacı bitmeden e, bir takım modellere geçilmesi, özellikle doğa doğanın yaşama hakkının anayasal güvence altına alınması, e, oradaki kültürel mirasımızı, kırsal yaşamımızı e, geliştirmemizi sağlayacak projeler üretilmesi, e, tarım ve hayvancılıkla e, geçinen köylünün ...yoksullaşmasının önlenmesi, onların göçe zorlanmaması, işte tohumlarımızın korunması, geydoğulu ürünlerin, kimyasal maddelerin kullanımının durdurulması... ...yani aynı zamanda Hasankeyf gibi kültürel zenginliğimizi tehdit eden projelerin durdurulması... ...yani birçok aslında talebimiz var... <gülüyor> Evet. Ve hani gerçekten bu köklerimizi, doğamızı, suyumuzu e, Anadolu'yu geri alana kadar da geri danınmakta kararlıyız. Benim Beni kişisel olarak ne yürütüyor? Beni yolda olma fikri çok cezvetmişti açıkçası. Bir ay boyunca, 40 gün boyunca yolda olacağım. ve Mesela şunu e, düşünüyorum. İlk günler sadece Ege Karvanında yürürken işte kiraz ağaçları, erik ağaçları, ondan sonra bağlar. Hep sarıma sarıma baktığımda dağlar, bağlar onları görüyordum. Ama mesela bir süre sonra... Yere bakmaya başladım, toprağa bakmaya başladım ki hiç yapmıyordum. Ve yerdeki o canlıları görmeye başladım. Yerdeki o asfalttan çıkan küçücük çiçekler, oradaki karıncalar, solucanlar. Hani hep şeyi düşünüyoruz işte, hep şirketleri işte hidroelikist santral yapanlar ağaçları kesiyorlar. Aslında sadece ağaçları kesmiyorlar. Bizim gördüğümüz sadece ağaçlar olduğu için biz bunu söylüyoruz. Aslında yerdeki canlıları da katlediyorlar. Mesela bunun farkına vardım yoldayken. Biz doğal hareket ediyoruz. Bizim e, develerimiz yani içinde birlikte yaşadığımız hayvanlarımız bambaşka e, ben öyle diyorum çok hisli çok duygusal yani bazen bakıyorsun gönlü olmazsa kaldırtamıyorsun. Bazen gönlü olursa yani seninle e, yiyeceğin elindeki ekmeğini meyveni paylaşan ama küçük bir böyle kırılmada hayvanların bu hassasiyeti tabii bizi bu konuda hem ne kadar yolumuzu kısaltıp bizi mıkla ediyorsa da zaman zaman da o hisler hayvanlardan atabilmek, onlardaki o bizim yoğunluğumuzu onların üzerinden atabilmek de tabii ki sıkıntılar yaratıyor. Doğa ve hayvanlarımız belirliyor bizim tempomuzu. İnsan merkezi bir bakış açısına karşıyız. Biz sadece bu doğanın içerisinde diğer canlılar gibi yaşayan bir ırkız. Bir topluluğuz ve geçiciyiz. Geçici olduğumuzu unutmayalım. Yani milyonlarca yıldır yaşam var. Dünyada insan basında yok belki ama başka e, kalıplar içerisinde var. Başka başka canlılar yaşıyor ve bundan sonra yaşamaya devam edecek. Biz yıkmazsak eğer hı hı. yaşamaya devam edecek. Biz sadece geçiciyiz ve bir sorumluluğumuz olduğunu en azından gelecek dönemde yaşayacak canlılar adına bir sorumluluk taşıdığımızın farkına varmamız gerekiyor. Bizler e, bu yürüyüşümüzün asıl amacı olan yani doğanın üzerine yapılan bütün yatırımlara ve katliam içeren bütün yatırımlara karşıyız. İnsanların tüketimine yönelik yapılan bütün doğayı yağmalayan katliamlara karşı mücadele ediyoruz. Bunun içerisinde termik santral, nükleer santrali 4000'i bulan HES projesi 40 bin üzerindeki maden projeleri bunlar hepsi ne yazık ki daha fazla tüketmemiz için bizlere sunulmuş bir yaşamın sonucu. Biz bunun artık durdurulması gerektiğini Çünkü sonuçta dünya maalesef yetmez. Bölgemizde 30 tane Hidrolitik santrali yapılması planlanıyor. Bizim bölgede şu an yapılan e, bu e, santrallerden sonra büyük bir göç olacağını da düşünüyorum. Çünkü ben kendi adıma söyleyeyim O bölgede yaşadığım için ben sadece de toprağımdır. Yani oradaki o kültürü, o tabiatı çok sevdiğimden dolayı ve onları bir yaşatmak istiyorum. Gelecek nesillere aktarmak istiyorum. O yüzden orada kalıyorum. Ama bu haslerden sonra orada yani büyük bir... E, ee, doğa katliamı ve kültür katliamı yaşanı, yaşanacağını bilerekten yani e, oradan göçeceğimiz, göç edeceğimizi ben düşünüyorum. Bu yağmaya, bu talana dur denmedikten sonra, durdurulmadıktan sonra ben Ankara'da çevre bakanlığının önünde çadırımı kurup orada çörekleneceğim. Bana ikinci bir senoz verecekler. Bu Türkiye'deki çaldıkları derelerin, kırdıkları ormanların, burada burada yaşayan insanların Babilerini yani başka bir yerde mi verirler, nerede verirler artık dünyanın hangi tarafında veya Türkiye'nin hangi tarafında nasıl bir yaşam alanı sunacaklar? Ben ruhumu, kanımı, her şeyimi, karakterimi bu derelerden almışım. Sen bana nasıl bir yer vereceksin ki ben, ben orada yaşayabileceğim? Çünkü ben emekli oldum, köyümdeyim ve burada yaşamak zorundayım. Benim bütün hayalim buydu zaten. Ben emekli olayım, gidin köyümde yaşayayım diye. Sen şimdi benim gelmiş suyumu alıyorsun, toprağımı alıyorsun, zorla gaz ediyorsun yani gazet <gülüyor> Neydi belirsiz bir adama. Ben yüzyıllardır orada yaşıyorum ben. Sen bu adam kim? Gelmiş benim toprağımı, çık, suyumu sat, veriyorsun bu adama. Yani böyle böyle böyle bir şey var mı ya? Ben e, Dersim'in Pertek ilçesi e, Pınarlar'ın ayesinde değirmencilik yapıyorum. Orada yaşamaktayım. <gülüyor> Zaten e, bulunduğumuz coğrafya yani köy olarak e, bir tarafı Keban Barajı e, almış. Diğer tarafını da en son uzun ana üstüne yapılan e, Uzunçayır Barajı ile e, etrafını Kapattıkları için zaten bir defa e, barajlardan dolayı bir ciddi su sıkıntısı içerisine girmiş bir bölgede yaşıyorum. Hı hı. Onun dışında e, Muzur tabii ki e, esas derdimiz e, öyle söylüyor. Çünkü e, şöyle söyleyeyim yani e, Muzur e, Dersim'de, Dersim kültüründe, Dersim Aleviliğinde e, bir kere çok önemlidir. Yani şu açıdan e, hatta şöyle bir... E, Çocukluğumuzdan bahsedeceğim kısa bir şekilde. Tabii, Biz küçükken e, Muzur'un suyuna deriz bu arada. E, annelerimiz, işte babalarımız oraya ziyarete gittiğimizde o sudan alır, işte ondan maya e, atarlardı. E, o suyu e, bize şifa niyetine içirirlerdi. Oysa ki şimdi e, o bizim için önemli olan, kültürümüz için değerli olan o suyu almışlar. Bir yandan PETŞ'e, bir yandan e, HES şirketleri üzerine baraj yapmaya çalışıyorlar. Toplamda tabi 28 proje var. Tabi bunun arka planında bu HES'ler tamamlandıktan sonra e, madenciler e, bir yandan e, saldırmaya başlamış. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Çünkü e, geçtiğimiz bölgelerde Erzincan İliç tarafından yani Munzur'un arka tarafından altın madeni, sendül altın madeni çıkarılmaya başlamış. Ve ovacığa doğru ilerliyor tabi. E, Muzur köktür. Yani bizim kökümüzdür. E, Munzur dağı, Munzur suyu, ziyaretlerimiz bunlar olmazsa biz olmayız yani. Bunun için önceden önce tabii ki yürüyoruz. Ben Alakır Vadisi'nde yaşıyorum Alakır Antalya, Alakır hı hı. Vadisi. Benim bulunduğum yerde de e, vadi e, kaynağından sahile kadar HES'ler için, hidroektrik santraller için planlanmış durumda. 8 tane hidroelektrik projesi var, santral projesi var. Hı hı. Şu anda ikisi gerçekleşiyor. Ama hani gözümüzün önünde çok büyük yıkımlar oluyor. O içinde 5 senedir yaşıyorduk. Çok da belki dünyaya kapalıydık biraz. Ee, bu HES'lerle beraber ilk kepçeler gelmeye başlayınca farkındalığımız arttı. <Gülüyor> ee, işte yüzümüzü bir çevirdiğimizde baktık ki onun bütün her yerinde farklı farklı sorunlar yaşıyor insanlar. ...çok önemli sorunun bir tanesi bu. İkincisi hayvan otlatma yasağı. <gülüyor> Torbadan işte... ...keçilere özgürlük çıktı. Ama maalesef orman işletme... çiftliklerine resmi yazı gelmemiş. Biz sanımayız diyorlar. Bize ne diyorlar ya çıkan yasa? Bize resmi yazı gelmediği sürece... ...sarı keçililer şurada hayvan otlatabilir... ...diye bir yazı gelmediği sürece... ...bölgemize girmeyin sıkıntıları var. Kesini duyuramayan çok halk da var. Yani bizden haberi olmayan... E o yüzden gidiyoruz aslında. Yürüyerek. Hani arabalarla gitmiyoruz bu yolları. Yürüyerek devam ediyoruz. Böylelikle hani onların da seslerini duyurabileceğiz bu yolda. Bu festivalin, belanın başının sağ olması, durdurulması nasıl diyeyim yani. Bir de e, şu anda aslında e, yaklaşık 100 civarında şey yüz civarında değil şöyle 50-60 civarında yani kesin rakam değil, e, söyleyemeyeceğim size. Hı hı. Ruhsatı verilmiş var. 200 civarında e, ruhsat verilmeye hazır olan var. Bu mademdeki mücadele tutkine devam edecek. Vadiye girdiğin zaman bir vadide e, bir defa e, şey yapacaksın, antik tarihi eserlerin var olup olmadığını. Çünkü... Hiçbir vadide antik eser yok diye bir şey yoktur. Mutlaka onu yapmalısın. Böyle bir şey hiç yapılmadı. Hı hı. Havza planlaması yapmalısın. Havza planlaması diye diye şey yapılmadı. Yani bu vadi 13 tane esi, 17 tane esi kaldırır mı? Bunların hesabı hiç yapılmadan Ankara'da masa başında insanlar, orada oturanlar, beyefendiler ee, imzayı atıyorlar. Sürdürülebilirlik, evet. koruma, kullanma, ondan sonra... E, kamu yararı bunların hepsi e, benim görüşüm öyle en azından bunların hepsi doğayı yapılan talanın e, mazur gösterecek bazı terimler ve maalesef yerleştiler. Yani yenilenebilir enerji denilen bir kavram var mesela. Yani yenilenebilir enerji adı altında yapılan projelerin doğada nasıl büyük bir yıkım yarattığını artık bir sürü insan biliyor ama adı hala yenilenebilir enerji. Bunun içerisinde yenilenebilir hiçbir durum yok. Oraya koyduğunuz betonu oradan kaldırmadığınız müddetçe, oradaki ağaçları tekrar yeşertmediğiniz ve eski haline getirmediğiniz mütece, hiçbir şey yenilenemez. Yani bu sorun artık hepimizin sorunu. Ee, yani birimizin veyahut da bir bölgenin, bir, bir kültürün, bir yerin sorunu değil. Bu hepimizin sorunu bu noktada herkesi 20, 22 Mayıs'ta Ankara'ya bekliyoruz diyorum. Açık